Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye'nin Canı Yanmasın Programının destekçisi oldu. Orman yangınları ile ilgili yerel sivil toplum tarafından geliştirecek projelere finansal ve teknik destek sağlayarak hayata geçirilmesine amaçlayan programdan uygunluk kriterlerini sağlayan proje geliştirme ve yürütme kapasitesine sahip yerel dernek, vakıf, kooperatif ve köy muhtarlıkları gibi tüzel kişiler yararlanabilecek. WWF Türkiye bu programı 2012, 2014, 2017 ve 2019 yıllarında başarıyla tamamlamıştı. Bu sene ise nedenleri ve sonuçlarıyla orman yangınlarına odaklanacak. Türkiye'nin canı yanmasın. Projesi Tüm canlılara büyük zarar veren orman yangını riskini azaltmak ve olası orman yangınlarına karşı daha hazırlıklı olmak için başlatılan Türkiye'nin canı yanmasın destek programıyla yerel oluşumlara orman yangınları için önleyici aynı zamanda yangın öncesinde ve sırasında ve sonrasında gerçekleştirecek iyileştirici çalışmalara da destek verilecek. Programa başvuru yapacak projeler yangın öncesi süreçte önleyici çalışmalar ve hazırlıklar, yangın sırasında söndürme çalışmalarına ve afet yönetimine etkin katılımla yangın sonrası doğal ekolojik kayıpların restorasyonu ve sosyoekonomik kayıpların iyileştirmesinin oluşan bu üç başlık altındaki faaliyetleri içerebilecek. Türkiye'nin orman yangınlarına maruz her bölgesinden başvuru yapılabilecek. Projeler 6 aydan kısa, 24 aydan uzun olmayacak. Destek programı için başvurular 1 Haziran 2022 tarihinde başlıyor ve 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürekli sürüyor. İsteyen herkes hemen bir proje yollayabiliyor. tr canı destek at www.f.org.tr adresine e-posta gönderilebiliyor. Bu destek programı konusunda tr canı destek at wef.org.tr adresine. Duvardan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan doğal Sit alanı statüsündeki altın komplajında denize sıfır kumsal alanında bir madencilik şirketi tarafından bir beach club projesi yapılmak istiyor. Bölge ve halkı tabii ki buna. Tepki duydu ve bu tepkinin sonucunda bu çalışmalar durduruldu. Bölgede şirket tarafından denizin içine inşa edilen yapılar söküldü. Kaçak olarak açılan su kuyusu da DSI tarafından mühürlendi. Yaşanan olayın üzerinden geçen 2 haftanın ardından şirket alanda yeniden inşaat faaliyetlerine başladı. Daha önce de yüzyıllık ardıç ağaçlarının söküldüğü bölgede ağaçlar yeniden tahrip edilmeye başlandı. Su kuyusunun DSI tarafından mühürlenmesinin ardından bölgeye bu kez de inşaat sahasına su depoları ve konteynerler getirdi. Çeşme Çevre Platformu doğa ve deniz kenarı göz göre göre yok ediyor diye açıklama yaptı. Şili'deki alerka Costero Ulusal Parkı'nda incelemelerde bulunan çevre bilimci Jonathan Bariciewicz, Alers Mileniaro isimli yaklaşık, 5400 yaşında olduğu tahmin edilen dev bir ağaç keşfetti. Dünyanın en yaşlı ağacı olması ihtimali üzerinde durulan bu ağacın ölmek üzere olduğu da belirlendi. İnsanlığın bronz çağına girdiği dönemle yaşıt olması bu ağacın hayret verici. Şili'deki Alerco Koster Ulusal Parkı'nda ve Alerco Milenario isimli bir ağaç. Avrupa İstatistik Ofisi'nin Eurostat 2021 verilerine göre Türkiye 14,7 milyon tonla AB'den en fazla atık ithal eden ülke oldu. Avrupa Birliği atık ihracatının yarısından fazlası Türkiye'ye yapıldı. Türkiye'ye olan bu atık ihracatı son 20 yılda 3 kat arttı. Avrupa Birliği'nin atık ihracatının büyük çoğunluğu hurda metalden oluşuyor. Hurda metal ihracatı 19,5 milyon tonla Avrupa Birliği'nin... Atık ihracatının 2021 yılında %39'unu oluşturdu. Bu hurda metal ihracatının 3'te 2'si de Türkiye'ye gönderildi. Geri kalanının neredeyse tamamı ise İngiltere'ye gitti. Sayılar Türkiye'nin metal atık ithalatında artış olduğunu gösteriyor ve Brüksel merkezli Avrupa Çelik Derneği yani Eurofer, AB'nin hurda metallerini daha düşük çevre, iklim, çalışma ve sosyal standartlara sahip 3. ülkelere ihraç etmesini eleştiriyor. Avrupa Komisyonu bu sorunla ilgili Kasım 2021'de atık sevkiyatını düzenlemelerine yeniden ele alan bir teklif yayınladı. Eurofer bu teklifin Avrupa Birliği'nin atık yönetimi konusunda kendi sınırları içerisinde uyguladığı yüksek standartların artık ihraç ettiği ülkelere de sağlanması için yeterli olmadığını söylüyor. Raporda Türkiye'nin 2022'de toplam 22,5 milyon ton hurda demir ve çelik ithal ettiği ve 2021'de Avrupa'da ihraç edilen hurda metalin en büyük alıcısının da Türkiye olduğu belirtilmiş katı atık kağıtlar içinde geçerli ve diğerleri içinde. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diyoruz. Esen kalın.